Hemen şimdi gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler. Hazırlayan Yusufan Uygar Özesmi. Yeni bir haftadan herkese günaydın. Bu sabahın ilk kampanyası sağlık alanında kampanyanın sahibi Kemal Ergelen'e kulak verelim. Cerrahpaşa Çocuk Metabolizma Laboratuvarı'nın taşınmasına dur deyin. Tıbbi tahliller için çocuklar, aileleri ve doktorları perişan edilmesin. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Beslenme ve Metabolizma Polikliniğine ait laboratuvarımız ruhsat alınması için rektörlük, dekanlık ve başhekimlik tarafından onaylanmış, ani bir kararla merkez laboratuvarıyla birleştirilmek ve taşınmak istenmektedir. Çocuklarımızın tedavisi çok zor olan bazen de olmayan nadir metabolik hastalıkları olan çocuklar. Ülkemizde bu hastalıkların gerek tanısı gerekse tedavisiyle ilgilenen bir elin parmaklarından az merkez ve uzman bulunmaktı. Bu merkezlerin çoğu laboratuvar teknikleri açısından dış laboratuvarlardan hizmet almakta ve sonuçların ancak uzun sürede neticelenmesi nedeniyle hasta çocukların tanıları gecikmektedir. Bizim yani hasta bebeklerimizin hayata tutunabilmeleri için değil bir gün, bir saatleri bile çok kıymetli. Tanı konulabilen yavrularımızın doğru takip edilebilmeleri, tedavileri sırasında hızla müdahale edebilmeleri adına kendi metabolizma laboratuvarları olan yapılan özel kan idrar tahlillerini hızla sonuçlandırabilen, metabolizma hastalıkları uzman doktorlarının sürekli ilgili aygıtların başında sonuçlarını birebir kontrol ederek izlediği Gerekirse bayram ve tatiller dahil haftanın 7 gün 24 saati hizmet veren ileri tetkik ve tedavi merkezlerine yönlendirilmektedir. İstanbul'da yer alan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Beslenme ve Metabolizma Bölümü, kısıtlı sayıdaki hekim ve personel sayısıyla canla başla çocuklarımıza hizmet etmeye çalışan bu merkezlerin başında gelmekte. Biz sayısı çığ gibi artan büyük bir aileyiz. Çocuklarımızın büyük çoğunluğu özel beslenme tedavisi altında. Çoğu yaşamında hiç et, süt, yumurta gibi proteinler yiyemeyecek. Özel mamalarla beslenecek olan, çok özel bakım ihtiyaçları olan, yani doğumundan ölümüne kadar çok özel çocuklar. Yine çocuklarımızın bir kısmı bedensel ve zihinsel özürlü. Annelerinin babalarının kucaklarında taşınan bebeklerimizin tahlil vermek, sonuç almak, sonucu tekrar poliklinikliğe göstermek için oradan oraya gönderilmesi hem çocuklarımızı hem de biz anne ve babaları yoracak. Üzecek yani tek kelimeyle perişan etmekle kalmayıp onların sağlıklarına da zarar verecek metabolizma ve beslenme bölümü hastaları laboratuvarı ve politikliniğiyle bir bütün ayrı olmaları düşünülemez bunca mağduriyet ve zorluk içerisinde yaşayan tüm metabolizma bölümü aileleri olarak laboratuvarımızın polikliniğimizin içinde kalmasını Fakülte yetkililerinin bu konuda hakkında vermiş oldukları ve çocuklarımızın sağlığını yakından ilgilendiren bu kararların geri dönüşü olmayan zararlar oluşmadan, çocuklarımız daha fazla zarar görüp mağdur olmadan tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Umuyoruz ki yöneticiler nadir hastalıklara sahip çoğu engelli olan yavrularımızı perişan etmeyecek. Bu özel çocukların hırpalanmasına göz yummayacak. Bizlerin bu haykırışlarına kulaklarını tıkamayacaklardır. Lütfen imzalayarak desteğinizi esirgemeyin diyor Ergelen'in kampanyası. Bugüne kadar 2000'den fazla kişi imzalarıyla desteklemiş. Bir başarı hikayesine yer veriyoruz şimdi de. İngiltere'den Lucy Gavagan. İngiltere'nin en büyük market zincirlerinden Tesco'nun sadece serbest dolaşan tavuk yumurtası satması için bir kampanya başlatmıştı. Bu kampanyayı 280 binden fazla imza ile kazanan Gavagan, Morrison's ve Asda marketlerine de aynı taleple bir kampanya başlattı. Lucy 185 kişinin desteğiyle bu iki market devinin de serbest dolaşan tavuk yumurtası satmasını sağladı. Adım adım tavukçuluk sektörü dönüşüyor. Belki de bir gün ortadan bile kalkabilir. Milli Eğitim Bakanlığı'na hitaben başlatılan bir kampanyayla devam ediyoruz. İlkokullarda görsel, sanatlar, müzik ve spor derslerini branş öğretmenleri okutsun diyorlar. İlköğretim öğretim kurumları yönetmeliğinin 43. maddesinin 3. bendinde ilkokullarda yabancı dil ile din, kültürü ve ahlak bilgisi derslerinin alan öğretmenlerince okutulması esastır ifadesi bulunmaktı. Buna göre din, kültürü ve ahlak bilgisi ve yabancı dil dersleri haricindeki tüm dersleri sınıf öğretmenleri okutabilmekte. Bu durum hali hazırda temel dersleri okutmakla yükümlü, sınıf öğretmenlerinin bir de alanında uzmanlaşmadıkları görsel sanatlar, oyun ve fiziksel etkinlikler ve müzik derslerini okutmaya mecbur kılmaları. Görsel sanatlar, beden eğitimi ve müzik branşlarında uzmanlaşmış branş öğretmenleri ilkokulda söz konusu derslerin işin işinde öğrencilere daha büyük faydalar sağlayacaktır. İlkokul çağındaki öğrencilerin yeteneklerinin fark edilmesi ve geliştirilmesi açısından branş öğretmenlerinin görevlendirilmesi daha uygun olacaktır. Branş öğretmeniyle ilgili disiplinde kabiliyet sahibi öğrencilere sınıf öğretmenine nazaran daha rahat fark etme ve yönlendirme şansına da sahip olacaklardır. Bunun yanı sıra öğrencilerin birkaç farklı öğretmenle daha çalışması onların bir sonraki kademe olan ortaokuldaki Öğretmen çeşitliliğine uyum sağlamalarını da kolaylaştıracaktır. Ayrıca sınıf öğretmenleri temel derslere daha fazla odaklanabilecek ve omuzlarındaki yük bir nebze de olsa azalacaktır. Diyor Gizem bu kampanyasında. Bingöl'e gidiyoruz. Bingöl, geçitli ilk başlatmış olduğu bir kampanyaya kulak veriyoruz. Her insan şanslı doğmuyor. Bu seçim bu çocuklara verilmedi, ama bize verildi şimdi. Bu minicik evlatlarımıza mutluluk yaşatmak için bizim en büyük görevimiz burada gördüğünüz minicik bedenler bizim geleceğimiz. Okul çok kötü durumda, öğrencilerimizin kıyafet ihtiyacı var ve en önemlisi bizimle çalışacak gönüllü kardeşlerimize ihtiyaç var ve bize destek olacak abilerimize ve ablalarımıza ihtiyacımız var diyerek kampanyayı başlatmışlar Change.org'da. Yasir küçük erin kampanyasıyla pazartesi sabahı programımızı bitirelim. Küçüker, elektronik sigara dokunma, özgürlüğümü kısıtlama diyor ve şöyle eklemiş. Diyor ki, e-sigara dumansız buharlaştırıcı bir cihaz. Hava sensörü sigaranın bir ucundan hava çekildiğinde bunu algılar ve entegre devreye bildirir. Devre derhal gücü açar ve cihazın atomizer adı verilen bölümündeki yüksek frekanslı titreştirici kısmı devreye sokar. Bu kısımda bulunan tungsten wolfram teli ısınır ve temas halindeki alkaloid sıvısını buharlaştırır. Oluşan soğuk buhar... Çekilmekte olan hava ile birleşir. Kartuşun içindeki alkoloid sıvısı ise propilen glikol, etanol, su, esans ve nikotinden oluşuyor. Verdiği etki olarak normal sigaradan farklı olmamakla birlikte sigara markası değiştirmiş izlenimi İçici de uyandırabiliyor. İçerisindeki kartuşlar nikotin seviyesine göre sınıflandırılmış durumda. Sigara kullanımı oranına göre belirlenen seviyeden başlanıp sıfır nikotine doğru azaltılarak kullanılan kartuşlar sayesinde vücut sigara bağımlılığından da kurtulabiliyor bunun sayesinde. Neden yasak ülkemizde? Buna derhal dur diyelim. Sigaranın zararlarını herkes biliyorken neden e-sigara özgürlüğümüz kısıtlanıyor diye feberan etmiş küçükler bu kampanyasında.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 Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler. <Gülüyor> Hazırlayan Yusufan Uygar Özesmi.